Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> Kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Bilindiği gibi mevzuumuz Risale-i Gafsiye'di. Ve daha sordum. Ya Rabbi Gavs hiç seni taşıyan oğlu bulunur mu? Ya gavs Azam dedi İnsanı meydana getirdim Beni taşıyan olması için Ve mükevvenatı da insanı taşıması için Meydana getirdim Şimdi bazı Mevzuların içerisinde Zahiri mana önde Batıni mana onun arkasında Oluyor bazı mevzularda Batıni mana önde Zahiri arkada Oluyor işte <gülüyor> meratibi ilahiyeyi eğer bilemez isek bunlar anlamamız mümkün olmaz sadece okuruz okuruz okuruz ama <gülüyor> neyin nereye e, ulaşacağı ve nereye isabet etmesi geldiğini anahtarın hangi yüzünün kilidi açması için kullanacağımızı bilemeyiz anahtar elimizde olur ama kullanamayız ve sordum ya Rabbi davs yani ey galsın bu hiç seni taşıyan olur mu? yukarıda hani ben mekanın mekanıyım <gülüyor> diye buyuran Cenab-ı Hakk'ı gerçek manada taşıyacak herhangi bir varlık bulunur mu? tabi mümkün değil çünkü o bütün varlıkların taşıyanı kendisi yani bütün varlıkları taşıyan o onu taşıyan nasıl bulunacak şimdi soru bir bakıma genel anlamda batıni manada ve devam ederek ya gavs azam dedi insanı meydana getirdim beni taşıyan olması için birey manada insanı düşündüğümüzde bakın zahir önde batın onun arkasında kalmakta İnsan dediğimiz zamanda biz ilk manada yine beşeri olan, süreğit olan işte azami iki metre yüksekliği 50 santim 60 santim genişliğinde bir varlık düşünüyoruz. Bu doğru olmakla birlikte işte daha evvelki sohbetimizde de bildirildiği gibi ben mekanın mekanıyım manasında hani bu alemlerin insanı kamil ismiyle sıfat mertebesinde meydana getirildiğini görmüştük. İnsanı meydana getirdim beni taşıyan olması için. Bu iki manada birisi geniş manada insanı Kamili yani e, Ceberut mertebesi sıfat mertebesi olarak insanı Kamil programını meydana getirdim. Benim isimlerimi ve sıfatlarını sıfatlarını taşıması için getirdim Neden? Çünkü isimlerin ve sıfatların zuhura çıkması için bir mahal gerekiyor İşte o mahallin ismini de insanı Kamil. Diğer ifadeyle e, hakikati Muhammediye koymuş. Ve o işte o hakikati Muhammediye bakın e, Allah'ı taşıyor. İnsanı meydana getirdim beni taşıması için. Taşıyan olması için. Birinci geniş manada hakikati Muhammediye Allah'ın varlığının zuhur mahalli olduğundan onu taşıyor. İsimleri ve sıfatları yönüyor. Zatı yönüyle böyle bir şey söz konusu değil ama irfan ve idraki yönüyle de bir varlığın ismini ve sıfatı Zatından ayrı olmadığından aynı zamanda Zatını da taşımış oluyor bu yönüyle. Şimdi geliş manadaki hali bu. Diğer manada insanı meydana getirdim beni taşıması için. Birey varlıktan bahsediliyor. Seyyid i̇şte Kerim'in baştan sona incelediğimiz hadis-i şerifleri ve kutsi hadisleri incelediğimizde neticede ortaya çıkan da bu oluyor. Yani insan Allah'ı taşıyan bir varlık hükmü ortaya çıkıyor. Hangi yönüyle? Zuhuru yönüyle. Çünkü yukarıda da dedi ya hiçbir şeyde zuhur etmedim insanda zuhur ettiğim gibi. İşte gerek geniş anlamda hakikati Muhammediye ve insanı kamil olarak insanı Allah'a taşıyıcı olması ve birey manasında da birey varlıkların Allah'ın varlığını taşıması yani onu taşıması için birey ve genel insanı halk ettim diyor Cenab-ı Hak. Bu hafızalası e, alınacak zor bir mesele, yani zor bir mevzu. Hemen öyle anlaşılacak gibi bir mevzu değil. Ama anlaşılmaması için de bir sebep yok çünkü gayet açık, kelimeler de açık, mevzu da açık. Peki geriye ne kalıyor zor olan? Oraya nüfuz etmek kalıyor. Esra bir yerde bir şey gösteriyorlar şu var bu belli kapısı da var girecek yeri de var her şeyi var içinde de ne olduğu belirtiliyor ne kalıyor geriye anahtarla kapıyı açmak kalıyor şu i̇şte anahtarla kapıyı açmakta şuurlanmak meratibi idrak etmek onu anlamak Kur'an'ı anlamanın tek yolu gerçek manada Kur'an'ı anlamanın tek yolu bu mentebeleri bilmek şimdi biz Kur'an okuduk diyoruz değil mi Acaba okuduğumuz Kur'an mı? Kur'an Kur mı? Furkan mı? Yoksa Kitabil Mübin mi? İmamil Mübin mi? Hangisini okuyoruz? Kur'an dediğimiz zaman gerçi bunların hepsini kapsamını alıyor ama çok iyi manada anlamamız için Kur'an'ın zatî mevzunu büyümemiz lazım. Hepisini anlayalım. İşte biz Kur'an, zat mertebesini bildiren ayetler Kur'an. Zat mertebesiyle ilgili yani ve nefahdi ve nefahna ve eyna diye belirtilen zatî manada belirtilen ayetler bölümü Kur'an. Ama isimlerden sıfatlardan bahsediyorken o zaman biz Furkan'ı okuyoruz. Yani farklılıklar alemine indiğimiz zaman okuduğumuz kitabın bölümünün ismi Furkan. Eğer daha teferruata girilmişse, esma-ı ilahiyeden, isimlerden bahsediliyor ise, kitabın mübiğini okuyoruz. Esma mertebesi ayetlerini okuyoruz. Eğer efali manada bir şeyler okuyorsak, namazlarımızı şöyle, oruçlarımızı böyle, işte falan kavim şöyle oldu, bu gibi hadiseler yaşandı, işte bu Leheb'in eli kırılsın, Ebu Cehil şöyle olsun falan. Bunlar İmam-ül Mübinin ayetleri. Bunları okuyorken bizim Kur'an değil okuduğumuz. Kur'an'ın içinde ama mertebesi olarak biz ya Furkan'ı okuyoruz, ya Kitab-ül Mübin'i veya İmam-ül Mübin'i yani ya Efal Mertebesi ayetleri veya Esma veya Sıfat zat mertebesini bildiren ayetleri okuduğumuz yerde biz Kur'an okumuş oluyoruz. Çünkü Kur'an zatın zuhur. Zat mertebesinin ismi. Bunu da böylece kısacık bahsettikten sonra insanı meydana getirdim beni taşıyan olması için hani hadisi e, kutsi de bahsedildi, bahsediliyor ya. Halakal Adem'e, Hala suretihi e Adem, Adem'e e, sureti Rahman. Bakın Allah Adem'in kendi e, sureti üzere halk etti. Yani ulûhiyet sureti üzere halk etti. Yani ne demek? Kendisinde bulunan bütün esma ve sıfatların zuhur mahalli olarak halk etti. Diğerinde Rahmaniyet sıfatı üzere halketti. Rahmani hakikatlerin hepsi insanda mevcut. Bütün alemlerde de mevcut. Birey insanda da mevcut. İşte böyle olduğu zaman insanı beni taşıyıcı olması için halkettim. Yani birey varlığa baktığımız zaman bir bakıma insanın yani fiziki insanın zahirinin zahirinde bulunan batınını yüklendiği için e, insanı kendisini yüklenen olarak halk ettiğini belirtiyor. İnsanı getirdim, beni taşıyan olması için. Ama diğer yönüyle bakıldığında bir yani sayfayı çevirdiğimizde bu birey varlığa baktığımızda o zaman Cenab-ı Hak bizi yüklenmiş olmakta. Yani biz Hakk'ın üstüne binmiş olarak kelimeyi yanlış anlamıyorum basit manada değil veya Hak bizi yüklenmiş olarak biz hayatımızı sürdürüyoruz. Şimdi zuhur mahalli olarak biz Hakk'ı yüklenmişiz. Ama gerçek yaşam hali olarak da Hak bizi yüklenmiş vaziyette. Şimdi küçük bir misal, bazı belki geçmiş sohbetlerin arasında anlatılmıştır ama hani o bir kervan hadisesi var ya, yüz develik bir kervan gidiyor, kervancı başı kervanlarını almış gidiyorlar. İşte yolun bir zamanında, bir süresinde develerden bir tanesi çökmüş, yere yani ölmüş, yani dayanamamış yola. <gülüyor> Çağırmışlar kervan başını haber vermişler işte falan deve öldü diye gelmiş devenin başına bakmış bakmış oturmuş çökmüş başına düz çökmüş ağlamaya çıkırmaya başlamış dizini elini dizine, eline, dizine vura, vura biraz uzun sürmüş bu haykırışı çevredekiler demişler ki bu ya ne işte ne adam 100 tane devesi var bu kadar da yükü var zenginliği var bir tane deve öldü diye paralayacak kendisini üzüntüden bu onun kulağına gidiyor Topluyor onları. Gelin bakalım ben niye alıyorum burada biliyor musunuz canım? E niye alıyorsunuz? Bakın diyor şimdi deve de burada, yük de burada. Acaba bu yükü deve çekiyorsa yani yük devenin üstündeyse e deve de burada, yük de burada. Niye şimdi çekmiyor bunu diyor? Yani deve çekiyorsa bu yükü 500 ok kadar deve. 500 ok kadar üstündeki yük bu yükü deve çekiyorsa deve burada ama yatıyor niye çekmiyor diyor eğer tersinden yük bu deveyi çekiyor çekiyordiyse yani yukarıdan diyelim e yük yine burada deve de burada bunu anlayamıyorum ben bunun için ağlıyorum diyor bunları çeken kimdi bakın 500 okka deve e, 500 okkada yükü var bunları çeken bir başka güç varmış ki o nedir ben onu alıyorum diyor Bakın ne kadar mantıklı bir soru. Ha, i̇şte şimdi bakın mesele bununla ilgili çok basit bir misal ama sahne olsun diye. Bizim varlığımız bir deve. Yani hacca bizi götürecek olan devemiz. Lülateşmiş tabi <gülüyor> insan ismi ile insan devesi. Yani şu varlığımız zaman zaman işte hep mevzu olduğu gibi bizim gerçek kimliğimiz değil, gerçek varlığımız değil. Bizim gerçek varlığımız içimizdeki benefaktı hakkın ta kendisi. Bak, işte bu yüzden insanı meydana getirdi, meni taşıyan olması için. Değerimizi, kıymetimizi ona göre bilelim. Taşıdığımız yük hakkın ta kendisi. Eğer dese ki hayır biz hakkı taşımıyoruz, başka şey taşıyoruz. O başka şey dediğimiz her neyse o da hakkın ta kendisi. Çünkü bu alemde haktan başka bir varlık yok. Ancak <gülüyor> ayıran bir varlık var. O da aslı olmayan hayal ve vehim. İşte bütün hayal ve vehim bizi hakkın varlığından uzaklaştırıyor. Onun için ilk yapılması lazım gelen şey hayali ve rehmi işleri, idrakleri bir tarafa bırakıp, salt, saf kendi varlığımızla kalmamız. Biz yaşıyor iken bakın, bize yüklenmiş olan hakkın isim ve sıfatları, o fiiller bizden çıktığı zaman da hakkın isim ve sıfatlarının fiilleri de bizden zuhura çıkmış oluyor. Anlaştığınız mı? Yani yaptığımız her fiil, hakkın bir isminin zuhuru olarak meydana geliyor ancak bunu böyle düşündüğümüz zaman arkasından başka sorular gelir eğer hakkın ise cennet kime cehennem kime o mevzuların hepsi nizahları var ayrı o, o, o kader bahsiyle ilgili şimdi oraya girilirse çıkılmasının içinden böyle bilelim genel manada bizde faaliyette olan hakkın da kendisi ne zaman ki bunu gerçek manasıyla idrak ettik, işte o zaman kulunun elinde tutan, ayağında yürüyen, işte gözünde gören, kulağında duyan, elinde tutan ben olurum dediği hadisi kutsiyenin hakikati meydana çıkmış oluyor. Zaten öyle anladığımız zaman meydana çıkmış oluyor. Yani şurası kapalı siyah perdeyken, perde varken camın ne olduğunu bilmiyoruz. Kapalı hep tutmuşuz, görmemişiz. Ama var, mevcut cam var. Ne zaman ki perdeyi çeviriyoruz bu tarafa, ha o zaman cam varmış diye bizde bu mutmain oluyor. İnsanı meydana getirdi, beni taşıyan olması için. Şimdi, zahir olarak dış manada baktığımız zaman, basın imanada da olsun, yani hayat manasında baktığımız zaman, biz hakkın taşıyanıyız. Ama yere yattığımız zaman anlıyoruz ki hak bizi taşıyormuş. E hadi bakalım hani sen hakkı taşıyordun taşı bakalım. Değil mi? Bizi taşıyan bir güç var, bir enerji var, bir kuvvet var. İşte o kuvvet bizi taşıyor bir ömür boyu. Buna ömür diyorlar. Ama taşıyan bizi hak. bak aktan başka bir varlık yok bu alemde onun ruhu onun nuru onun isimleriyle biz ayakta duruyoruz yani bize bir canlılık veriyor o halde zahil ve batın taşıdığımız ve taşındığımız hakkın ta kendisi anlaşılığım şey <gülüyor> tekrar gerektiren yeri var mı işte kendi beşeriyetimizden sıyrıldığımız zaman bu hakikat meydana çıktığında yukarıdaki fakir hükmü ortaya çıkmış oluyor nefsinden fakir ama hakla zengin olmuş oluyor biz hangi mertebede olursak olalım bakın ister isyan mertebesinde olalım ister küfür mertebesinde olalım ister zıtta olan iman mertebesinde olalım veya er, ara mertebelerde olalım bu hüküm hiç değişmiyor. Ehli küfürde değiş aynen bu şekilde. Olgunlaşma Ama yani işte kendinizi tanıma olgunlaşma bunu idrak edip kendinizin hayal ve vehim üzere olan kendimizin olmadığını aslında biz Allah'ın varlığıyla var olduğumuzu anlamamız bizim irfaniyetimiz olacaktır ve gerçek manada kimliğimizi bilmemiz olacaktır İnsanı meydana getirdim beni taşıyan olması için ve mükevbenatı da insanı taşıması için meydana getirdim diğer ifadeyle bildiriliyor ya Cenab-ı Hak isimlerinin ve sıfatlarının zuhuru olarak bu alemleri halketti ama zatının zuhur olarak insanı halkettiği. İnsan, Cenab-ı zatî zuhurunun mahalli, kaynağı. Yani saksısı da diyebiliriz basit bir ifadeyle. Şimdi elimizde bir saksı olmasa, olmamış olsa o saksının da o içinde yetiştirileceği bittiye ait toprağı, suyu, işte ilaçları olmasa o saksı içerisinde şey bitmez, yeşillik bitmez. Ne yapılacaksa işte insan zahiren bir bakıma bu saksı gibi. O yetişecek olan çiçeğin saksısı gibi. Ama o saksının da toprağın da içinde daha evvelden yine hakkın varlığı olduğundan o saksıda çiçekte toprakta hakkın varlığı yok ise oradan da çiçek olmaz. O zaman içindeki de hakkın zuhuru dışındaki de hakkın zuhuru. Bu şekilde? Biri zahir ismiyle zuhurda biri batın ismiyle zuhurda İşte bu alemleri halk ediyor Cenab-ı ve sıfatlarının zuhuru insanın zatının zuhuru için halk ediyor Adem aleyhisselam halk edilmezden ezel bu alemde Allah diye bir şeyin varlığı bilinmiyor idi neden? şuurlu varlıklar olmadığından bilinmiyordu. Allah varmış imiş, ki yokymiş imiş ne umurun diye hani bir söz vardır ya ama cenab kendi varlığının ilmi manada idrak ve şuurlu olarak bilinmesini istiyordu çünkü tüm tükenzen mahviyen ben gizli bir hazine idim bilinmekliğimi sevdim de bu alemleri halkettim. ben anlaması için de insana halkettim diye neticede. İşte <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın aynası insan ve bir ifadeyle aynısı insan. Hem aynısı aynaya baktığında da kendini gördüğümde aynısı olduğunu da anlamış oluyor. E, haşa Ebrellerimiz şimdi bu tür konuşmadan sonra Allah'ız diye ortaya çıkacak halimiz yok. Tabi <gülüyor> Allah Allah'lığını kimseye vermez diye bir şey vardır. Konu söz vardır. O da çok doğrudur. Ama biz onun gayrı da değiliz. Yani haktan gayrı da değiliz. Eğer desek ki biz haktan gayrı bir varlığız o zaman çok büyük iddiada bulunmuş oluruz. Hakkın dışında bakın e, rubuviyet Rab'lık ilan etmiş oluruz. Hani diyorlar ya allah mansur enel hak dedi. Yani ben hakkım dedi. Bu öh, deniyor ki Ehlullah tarafından bir iddia değildir. Yani büyük bir söz değildir. Peki nedir? Zaten tabi haldir. Yani tabi halin belirtilmesidir. Şimdi şuraya baktığımız zaman bu bardaktır dediğimizde burada bir iddia yok. Zaten bardak. İşte Allah'a cuman Enel hak dediğinde doğruyu söyledi diyor. Bir ifratta herhangi bir şeyde bulunmadı. İddiada bulunmadık. İddiada bulunmak bu bardak değildir. Sıklıdır iddiada bulunmak. Bak. Allah'a cuman Eğer <gülüyor> enel hak demeyip de ene batıl deseydi o zaman iddia olacaktı bu diyor. Bak. Çünkü alemde batıl diye bir şey olmadığından batılı var etme, meydana çıkarma yönünde bir iddia olacağından ene batıl demesi iddia olurdu diyor. Ne kadar güzel ve mantıklı. Yani enel hak demesi bir iddia değildir. Tabi haldir demek istiyorum. İşte <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ı en geniş manada zuhura getirecek, getirmiş olan ve getirecek, getiren insan varlığı yaşayabilmesi için bir sahaya muhtaç. Yani bir çiftliğe muhtaç. Tabi yiyeceği, içeceği, hayvani gıdalar, bitkisel, madeni gıdalar hepsi olacak. Onun dışında bir saha lazım gelecek. İşte Cenab-ı Hak da bu alemler çiftliğinin kendi şanına yakışır şekilde çok sonsuz ve büyük ve eşsiz olarak halketmiş şanına yarışacak şekilde ve insanın da şanına yarışacak şekilde bu alemleri halketmiş. Cenab-ı Hak dileseydi sadece şu dünyayı halk ederdi bizim için. Feza sonsuz feza diye bir şey halketmezdi. Bir güneş sistemini halk ederdi. Zaten biz orası yetiyor. Yani diğer galaksilerle ilgimiz yok. Ama işte insana verdiği değeri ve kendisinin de ne kadar sonsuz güce sahip olduğunu açık olarak belirtmek için bütün bu mükevvenatı insanı taşıyıcı olarak halkettiğimi bize bildirmiş oluyor bu şekilde. Anlaştın mı? Bir daha okuyayım toplu olarak ve daha sordum. Ya Rabbi Gavs, hiç seni taşıyan olur mu? Cevaben dedi ki, ya gavs Azam insanı meydana getirdin, beni taşıyan olması için ve mükevvenatı da insanı taşıması için meydana getirdim. Cümle anlaşıldı mı? Çerçeve olarak. Ve devam ediyor. Ya Azam, <gülüyor> ne güzel talibim ve ne güzel talep edilendir insan ve ne güzel rakiptir insan ve alem mükevvenatın ne güzel merkubudur. ne güzel talibim ve ne güzel talep edilendir insan sözde ne güzel değil bakın ne güzel talibim Allah insana talip ne güzel talibim diyor neden talip işte kendi isim ve sıfatlarını insanda zuhura çıkardığı için insana talip Bütün alemlerde işte demin de denildiği gibi isimleri ve sıfatları yönünden zuhuru olduğu halde insanda ise zati yönünden, zatının zuhuru olduğundan insana talip olmakta. Kur'an-ı Kerim'de bu manada birçok ayetler var. Onları toplayıp da bu cümleyi daha fazla izah etmekle tabii uzun zamana ihtiyaç var. Bir sadece zahiri anlamdan manada anladığımız kadar idrak etmeye çalışalım. Yani Cenab-ı Hak insana talip olmakta hangi yönüyle onu zuhura çıkarması yönüyle demin dediğimiz gibi yeryüzünde insan yok iken Allah'ın bilinir veya bilinmezliği hiçbir şey ifade etmiyordu. Ama Cenab-ı kendinin bilinmesini şuurla ve idrakle bilinmesini istedi. Bunu da yapabilecek sadece alemde insan olduğundan. Sonra da insanı halk etti. Ne ile? Adem ismiyle ve ilk yapmış olduğu lütuf ruhundan ona vermesi ile. Ve İşte bu ruh diye belirtilen bu mana diye, diye ifadeyle ona verilen isim ruh sultanı. Hani zaman zaman mevzu olur. Kişileri tenzih mertebesine kadar getirebiliyor. Bu güç yani bu enerji diyelim. Yani bu seviyet mertebesine kadar ruh sultani sahasında çalışılıyor, çalışıyoruz. Yani onun verdiği güçle çalışıyoruz. Veya o bize binmiş olarak yani bizde de zuhur etmiş olarak o mertebede. Veya diğer ifadeyle biz ona binmiş olarak yani o bizi taşıyor. İseviyet mertebesine gelince ve eyyedna bi ruhul kudüs ruhu kutsi ile yani Kutsiyet başlamış oluyor mukaddes ruh ile desteklenmiş oluyor yani ruh sultaninin üzerine bir de kudsi ruh yüklenmiş oluyor ki onunla güçlendirilerek daha yukarıya kaldırılıyor üst mertebelere kaldırıyor insan daha sonra da ruhul azam ile Muhammediyet mertebesinde en yüksek kemaline ulaşmış oluyor yani ümmeti i Muhammed'de Peygamber Efendimiz'den gelen ruh-u azamlık mertebesi, İseviyet'ten gelen, mana iyi İseviyet'ten gelen kutsi ruh mertebesi, Museviyet ve Ademiyet mertebesi arasında da ruh-sultani bizlerde mevcut. Ama bütün kavimlerde bu yok. İseviyet'te ruh-u azam yok, ruhul kudüs var. Museviyette ne ruhu azam ne ruhu kudüs yok Ruhu sultani var sadece İşte e, biz ümmet Muhammed olmamız e, dolayısıyla Bütün bu ruhi tecelliler bu mertebeler bizde mevcut Diğer e, ümmet değil diğer kavimlerde bunlar yok İşte e, ruhu kudüs Ruhul Azam ve Ruhul Kutsun, mahluka dönük hali ve nefahti. Tak, ruhi dedi, ruh sultanı. Ruhu, Ruhul Azam ve Ruhul Kutsun, bakın, bunlar mahluka dönük değil, batın yani Allah'ın zati olan ruhları bu zati ve sıfati olan ruhun mahluka dönük yüzü ve nefahdü ben ona ruhumdan üfledim dediği o ruhun mahluka dönük yüzü eğer Cenab-ı Hak Adem aleyhisselam ve üflememiş olsaydı Adem Aleyhisselam da ormandaki diğer varlıklar hükmünde olacaktı belki suret olarak iki ayak üzere yürüyecekti ama ama ruhani hali olmayacaktı dolayısıyla bizim de olmayacaktı işte diğer varlıklardan olan üstünlüğümüz bakın ruhu o, kuts ve ruhu azamın surete dönük mahluka dönük yüzü olan ve nefah insanın üflenmesi dolayısıyla bu nedir lütuf e, bizlere verilmiş oldu işte yukarıda hani beni taşıyıcı olması için insanı hak ettim bunun içinde de var İşte insan o kadar güzel istenilen talep edilen bir varlık ki Cenab-ı Hak kendi zatıyla onu zatına ayna etmekte ve zatı ile kendini seyretmekte yani insan aynasında kendini seyretmekte ve ne güzel rakiptir insan ve alem mükevvenat mükevvenatın ne güzel merkubudur. Yani insan mükevvenatın üzerine binmiş merkup, rakip rakip iki karşılıklı sürüşün manasına diye üzerine binme manasıdır var ya. İnsan ve alem en güzel merkubudur binilmişidir Dinil, ve devam ediyor ya Gavs-ı Azam, insan sırrımdır ve onun sırrıyım eğer insan indimdeki menziline arif olsaydı derdeki bütün nefslerdeki nefsim ve bu anda mülk yoktur benden başka ya Gavs-ı Azam, İnsanın yemesi, içmesi, mekanı, hayatta duruşu, yayılışı, makat ve konuşusu ve susuşu, yaptığı işi, teve teveccüh ettiği her şey, gaip olduğu şey benim. Sekinesi, sakini, muharriki ve müsekkiniyim. Bakın ne kadar büyük şeyler. Eğer e, biraz ufkunuz geniş olmamış olsa, veya genişletmeye çalışılmış olsak sadece şer'i anlamda tenzihi bir bakışla hayata bakmış olsak bunların hiçbirini kabul etmemiz mümkün olmaz. Reddederiz veya çok uçlarda bir sözler gibi duyarız, düşünürüz alakadar olmayız ama <gülüyor> Gavsül Azam lisanından bunlar bize bildirilmekte bunların bakın e, vahiy hükmüyle ama vahiy değil ilham nezaketen ilham denmiş gerekiyor. Neden? Çünkü vahiy bilindiği gibi yeni bir haber getiren ve resul peygamber tarafından bildirilen şeyler. Bu tür ifadelerin izahı ise ya isimlendirilmesi ise ilham olarak. Allah İlham birçok mertebeden Zati mertebede ilham var Fati mertebede Esma'il mertebede Fali mertebede ilhamlar var Bunlar Zati mertebede olan ilhamlar Vahiyin kardeşleri En yakınları Yani vahiy zat mertebesinden zuhur ettiğinden Bunlar da zat mertebesinin de ilhamları olduğundan e, Dolayısıyla Yeni bir e, vahiy de Gelmeyeceğinden gelmiş vahiylerin bunlar ilhamî yönde izahları manasında bakın bunlara herhangi bir hayalin, vehmin, şüpheli şeylerin karışması mümkün değil böyle bir şeyler de bunların hakkında düşünmemiz de mümkün değil Salt saf tertemiz bilgiler olarak ve güvenilir bilgiler olarak bunları alıp e, taddik etmemiz gerekiyor tabi yapabildiğimiz kadar bakın insan sırrımdır ve onun sırrıyım hani yukarıda da bahsetti ya, kısaca ben insanın sırrıyım işte insanın sırrıyım dedi. deminden beri de zaten bahsetmeye çalıştığımız bu sırrın yaşantısı, sebepleri nasıl olduğu hakkında sırrın izahı manasına ifşası manasındadır konuşulanların hepsi insan sırrımdır ve onun sırrıyım yani insana baktığınız zaman halik mi mahluk mu insan şüphede kalır tabi haşa yani Allah'ın dışında halik var mı e yok ama Cenab-ı Hak bir insandan zuhurda ise insan ortadan kalktıktan sonra geriye kalan haktır ve hak da haliktir Zaten başka bir yolu da yoktur. Ama zuhur olarak baktığımızda tabi aynı zamanda biz mahlukunda da kendisiyiz. Zuhur olarak mahlukun da kendisiyiz. Ama haktan yani halkiyetten gayrı ayrı değiliz. Ama zuhurumuz olarak gayrıyız. Ama hakikatimiz olarak aynı. Aynıyız. İşte sırrım dediği bu şartlanmış bir alışkanlık üzere insanlık halinin 10 bin seneden beri yaşamış olduğu sen ben o bu işte ayrılık uzaklık evlat ana baba iş güç derken bir sürü dünyevi kelimeler anlayışlar sistemler girmiş ve biz ayrı kalmışız hak bizim batınımızda sırrımızda kalmış içimizde kalmış insan benim sırrımdır Dedi şu ondan, ben de onu sorayım. Ee, bakın, bir e, gizli bir şeyin emanet edildiği yer güvenilir bir yerdir. Ya, i̇şte Cenab-ı Hak bize Kuran-kerim içerisinde Peygamberlerine, Evliyalarına, işte Galstlarına, büyüklerine kendi varlığının orada olduğunu sır sır ile bildirmiş işte insan bu sırrı içinde tutmak dolayı suretiyle Allah'ın sırrı yani gizli gizlediği gizlendiği yer olmakta bu cümle onu ifade ediyor insan benim sırrımdır ama ben de insanın sırrıyım diyor. yani ben de insanı gizlerim kendi varlığımda hani diyor ya benim velilerim kubbelerimin altındadır işte hakta sırdadır ee, insanda da hak Sırlıdır. Eğer insan indimdeki menziline arif olsaydı, yani benim yanımdaki menziline, benim yanımdaki haline demiyor bakın menziline diyor. Menzil ne demek? Yol, hedef. Ha, o kadar büyük bir menzilimiz var ki hakkın indimde. Ne demek bu? Bütün fiillerinde, isimlerinde, sıfatlarında baştan sona kadar ki Cenab-ı için baş son diye bir şey söz konusu olmaz. İçinde yani bütün varlığının menzilinin içinde her yerde yeri vardır. Manasını. Yani insan bu kadar geniş bir mahalledir. Eğer insan yanımdaki menzilini arif olsaydı. İşte bu menzil bir bakıma yaşadığımız bu derslerimiz Suri manada 12 menzil eğer bunların hakikatine arif olsaydı derdi ki bütün nefslerdeki nefsim yani bütün nefislerde var olan benim enel hakkım afaki manada diye bir ifadesi ve gerçekten de öyle zaman gelir insan bunu düşünebilir kısmen de olsa bunun vuruntularını alır yalnız bu vuruntularda kaldığı Zaman ve değer de yalnız olursa burasını aşması zor olur. Onun için <gülüyor> bilip de çok fazla da o, durum, o durumda e, faaliyette bulunmamak lazım. Neden? Çünkü toparlayamaz kendisini. Dağınık kalır sonra. Yani. Şimdi <gülüyor> her şey birbirinin aynası. Kişi idrak ettiyse Allah varlığından kendisinde başka bir varlık yok ve de afaki manada çalışmalara başladığında dışarıya doğru açılmakta. Yani kendi beden kutrundan kurtulup hani neredeydi o? Rahman suresinde mi? Yoksa Necim suresinde mi? Çıkabilirseniz hadi çıkın bakalım. Bu dünyanın kutrundan, çevresinden çıkamazsınız. İlla bir sultan çıkarsınız ama bir sultan güç lazımdır diye. İşte bu kutru Hakkın verdiği bir güçle, sultani güçle açtıktan, çıktıktan yani kendi sınırların ötesine geçtikten sonra tefer şeyle, tefekküründe tabii kişi sınırdan çıkınca camdan atlayacak, odadan dışarıya çıkıyor diye böyle bir şey söz konusu değil. Tefekküründe düşüncesinde dar, e, klişeleşmiş kireçlenmiş düşüncelerini açıp daha geniş bir alanda Allah'ın varlığını müşahede etmeye başladığında hakikaten de öyle olur. Bakı, bakar ki de kendi varlığından başka hiçbir şey yok. Ne yönüyle? Rahmani yönüyle, hakkani yönüyle. Kendi birey e, kişisel yönüyle değil. Onu kaldırdıktan sonra zaten ortada kalan hakkın varlığının ta kendisi. Öyle olduğu zaman bütün alemde kendini müşahede etmeye başlar. Yani baktığı her şeyde kendinin aynını görür. Bu da doğrudur. Ancak bunun çok iyi muhafaza edilmesi lazımdır ki kişi oralarda dağınık olarak kalmasın. Birey hayatını da yaşayabilsin. İşte indimdeki menzil ne arif olsaydı menzil bu yönden diyor işte bütün varlıklarda. Derdi ki bütün nefislerdeki nefsim yani Cenab-ı Hakk'ın <gülüyor> sıfatı nefsiyye hani kaim bir diyor ya nefsiyle kaim işte kişide de bundan e, payı var herkesin bunda payı var ama bunu idrak ettiği zaman bütün neflere e, e, e, iltihak etmiş olmakta mesela şu lamba nereden yanıyor birey birey baktığımız zaman tek tek yanıyor anahtara basıyoruz tek tek yanıyor ne zaman ki bunun bir kaynaktan çıktığını ve şartele basıldığında bütün lambaların aynı anahtarla yandığını ve bütün lambalarda da aynı ışığın cereyan olduğunu anladığı zaman onun da kendindekinden de gayrı olmadığını anladığı zaman işte bütün elektriklerde yanan lambanın ışığı benim, bendedir e, demesi gibi. Bütün nefslerdeki nefsin yani benim nefsimde bütün nefslerdeki nefsler gibidir aynı sistemdedir şekliyle anlaması olur bu anda mülk yoktur benden başka tabi bu da çok yüksek zati bir anlayış hani kâinallâhu lenn rükünnâhu şeye Allah var idi onunla birlikte hiçbir şey yoktu hükmünün yaşantısı bu şu anda ben varım, benden başka bir mülk yok bu alemde. Eğer tabi bunu söyleyen Allah zatının zuhuru ve zati mertebesinden ancak söyleniyor. İşte Galsul-i Azam da o anda o hali yaşadığı için bunu yaşadığını söze getirerek izlere aktarıyor. Bu tarafı da vardır bu işin, dikkatli olun diye. Mülk yoktur benden başka. Ya Gavs-ı insanın yemesi, içmesi, mekanı, hayatta duruşu, yayılışı, oturuşu ve konuşuşu ve susuşu, yaptığı işi, teveccüh ettiği şey, gayb olduğu şey benim. Şimdi de kısaca bahsedildiği gibi o, o hadisi kudside belirtilen... Kulum nafilelerle bana yaklaşır, yaklaşır yaklaşır o hale gelir ki kulumu ben severim. Onu sevdiğim zamanda ayağında yürüyeni, kulağında işiteni, gözünde görüneni ve bütün fiillerinde yaptığı ben olurum. İşte yemesi benimle olur, içmesi benimle olur, mekanı benimle olur, hayatta duruşu benimle olur, yayılışı. Yani gelmesi, geçmesi benimle olur? Oturuşu Konuşması ve susması Dahi benim ne olur? Yaptığı işi Bakın teveccüh ettiği şey Ne olursa olsun, ne iş yaparsa Yapsın, nereye yönelirse yönelsin Gaib olsun isterse Yani kendi iç halimine çekilsin Gaib olduğu Şey de benim Sekinesi de benim yani sakinliği de benim, muharriki de benim, yani onu harekete getiren de benim, sükun ettiren de benim demek suretiyle ne kadar büyük bir hakikati bizim gözlerimize ve idraklerimize sunmakta. Gerçekten bu risaleyi bizlere emanet ve hediye ettiği için basul azam efendimize şükranlarımızı sunalım hep birlikte. Ya şu kısa kısa cümleleri ve kısa kısa belirtilen ifadeleri okuyabilmemiz, anlayabilmemiz için bir ömür boyu çalışsak kendi kendimize yine de oluşturulmayız. Yani şu bilgileri dağınık olan bilgilerden toplayıp da bir araya getirip de bu kadar açık ve net olarak anlamamız mümkün olmaz. Bu neye benziyor? Hani e, ilaç yapılıyor ya, Aralardan ormanlardan bir sürü şeyler işte otlar otlar toplanıyor, toplanıyor, toplanıyor bir sürü şeyler veya madenciler koskocaman bir dağı deviriyorlar da işte 50 gram, 100 gram altın elde ediyorlar. Heh. Biz bir ömür boyu çalışsak o 100 gram altın elde edemeyiz. Ne ekipmanımız var ne bilincimiz var çünkü. Ama onlar topluyorlar, bize altını hazır olarak sunuyorlar bu altın diye. Veya ilaçları bize hazır olarak sunuyorlar. Veya işte yediğimiz gıdalar hazır sunuluyor. <gülüyor> Cenab-ı Hak hepsinden gerçekten razı olsun. O kadar açık ki bir daha tekrar edelim. Sonu gelmekte zaten. Ya davs azam insan sırrımdır ve onun sırrıyım. Yani yani aşağı yukarı adeta aşağı yukarı değiştirelim adeta kendiyle eşdeğer olduğunu çünkü insan sırrını çok değer verdiği bir yere emanet eder ve o kişi de o değer verilen kişi de kendi sırrını emanet eder eğer insan yerimdeki menziline arif olsaydı bu da mühim Alim olsaydı demiyor, arif olsaydı diyor çünkü alim sadece bilmektir, arif bildiğiyle yaşamaktır. Derdi ki bütün nefslerdeki nefsim bu anda mülk yoktur benden başka. Ya galsın azam, insanın yemesi, içmesi, mekanı, hayatta duruşu, yayılışı, oturuşu ve konuşuşu ve susuşu yaptığı işi, teveccüh ettiği şey, gayb olduğu şey benim sekinesi, yani sakini, muharriki yani onu harekete getireni ve müşekkini, onda da sakin olan da benim diyerek bu büyük bilgileri bize sunmuşlar. Allah hepsinden razı olsun. Şeydeki ee, son Fetih kitabında bakarsanız onda sekineyle ile ilgili ayetler vardır. Dört mertebeden Sekine vardır. Bu e, cümlelerin e, şeyini orada daha izahını açabiliriz. Sekine'nin, Kuran-ı Sekine'nin üçü e, Muhammediye ait yani bizlere ait <gülüyor> Birisi de Museviyete ait sekiğinin, birisi zahir görüntü, dış görüntüde, diğer üç sekiğine de, de batımı manada bireylerin üzerine inen sekiğine olarak ödertilmektedir.